Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayız. Programı takip eden dinleyicilerimizin bildiği gibi, bir iki ay önceden beri akait kavramlarını işlemeye çalışıyordum. Tevhid ve e, imanla alakalı kavramları işledikten sonra iman esaslarını işlemeye çalıştım. Bugün de inşallah bunun zıttı olan küfür kavramını vurgulamaya gayret edeceğim. Dolayısıyla itikadi kavramları daha 3-5 ay devam ettireceğimi zannediyorum. Özellikle şirk kavramını eline boyuna inşallah Ramazan sonrası 15 program civarında bir programla güncel boyutuyla değerlendirmeye gayret edeceğim. Şimdiden hatırlatmış oluyorum. Küfür. Kefera fiil kökünden mastar olup lügatta bir şeyi örtmek demektir. Bu anlamıyla tohumu toprağa eken ve böylece onu örtüp gizleyen çiftçiye kafir veya küffar denildiği gibi kılıcı örttüğü için kınına da karanlığı örttüğü için geceye de kafir denilir lügat anlamıyla. Bazı ibadetler ve tevbe de bir takım günahları örttüğü için aynı kelimenin bir türeviyle karşılanır ki buna kefaret denilir. Dolayısıyla o da eee örttüğü günahları kapattığı için bu küfür kelimesiyle ilgili bir kefaret e, şeklinde kavramla nitelendirilmiştir. Demek ki küfür Arapça'da bir şeyi örtmek anlamına geliyor. Neyi örtüyor? Realiteyi, hakkı örtüyor, inanılması gerekenleri örtüyor, Allah'ın nimetlerini örtüyor, şükredilmesi gereken Allah'la alakalı güzellikleri görmezlikten geliyor, örtüyor. O anlamda küfür denilmiş ve böyle örten, görmezlikten gelen, inkar eden insana kafir denilmiş. Küfür kelimesi ve bununla ilgili türevler Kur'an-ı Kerim'de tam 525 yerde geçer. Tabii bunun zıttı olan iman kavramıyla değerlendirdiğimizde ve yakın anlamlı şirk gibi, inkar gibi, fısk gibi, e, tuğyan gibi kavramları değerlendirdiğimizde Kur'an'ın üçte birinin küfür ve zıttı olan imanla alakalı yani tevhidi söylemle alakalı olduğunu değerlendirebiliriz ki İhlas suresinin Kur'an'ın üçte biri olduğu ile alakalı rivayet İhlas suresinin konusu olan tevhide vurgu yapar. Ve Kur'an'ın üçte biri tevhiddir. Tevhidle ilgili direkt ayetlerdir anlamına esas yorulur. Evet, Kur'an imana yüklediği tüm anlamların zıtlarını küfür kelimesine yükler. Yani küfür kelimesi de çünkü bir inançtır. Ama olumsuz bir inançtır. Göğüsler iman için açıldığı gibi, Küfür içinde açılır. Nakıl suresi 106. ayette vurgulandığı şekilde. Dolayısıyla küfre sapan kimseye kafir denilir. Ee, küffar, kafirun, kefere de bunun yine çoğulu olarak değerlendirilir kafir kelimesinin. Küfür imanın zıttı olduğu gibi kafir de müminin zıttıdır. Kafir gerçeği örten, nimeti saklayıp inkar eden kişi demektir. İslam literatüründe. Yani kafir kelimesinin kavram terim anlamı olarak gerçeği örten nimetleri inkar edip saklayan e, dolayısıyla esas görünmesi gereken bilinmesi gerekenleri görmezden bilmezden gelen e, bilinçli bir e, yapı vardır küfürde. Yaratıcının en büyük nimetleri olan Allah'ın ayetleri, tevhidi iman, peygamberlik, din, hidayet gibi hususları saklayan ya da görmezlikten gelen, yani inkar eden kafirliğin en belirgin şekilleridir bu tavır. Küfür, realiteyi, hakikati, doğruyu çarpıtmaktır. Onu görmezlikten gelmek, onu dejenere etmektir. Küfür, varlıktaki, Yaratılıştaki güzellik ve mükemmelliği, nimet ve lütfu görmemek, görmezlikten gelme hastalığıdır. Dolayısıyla bir fıtrat yönüyle nankörlük, bir karakter arızasıdır ee, küfür. Tabir uygunsa, akı kara, karayı ak görmek, hakkı batıl, batılı hak gibi görmek, doğruyu yanlış yanlışı doğru yerine görmektir. Bu normal gözün kusuru olmaktan öte, Kalp gözünün kusuru yani iman yönüyle, manevi alan yönüyle kalbin anormal bir hastalığının neticesidir. Böylesine çarpık görmek. O yüzden kafir görülmesi gerekeni görmeyen insandır. Küfür de görülmesi gereken esas doğruyu, görülmesi gerekeni görmemek yani bakar körlüğü tercih etmek. Esas kalplerdedir körlük diyor Kur'an. İşte kalbin kör olması körelmesi demektir küfür küfür bir hastalıktır bir arıza ve anormalliktir doğuştan hiçbir kimse kafir değildir ve insan küfre değil İslam'a meyilli olarak fıtrat üzerine İslam fıtratına meyilli olarak yaratılmıştır Hristiyanların kötülüğe meyilli olarak yaratıldığıyla alakalı insan tanımı çok e, yanlıştır ve insan gerçeğine taban tabana Zıttır Belki kendi aynaları büyüyünce e, kendi iradeleriyle girdikleri kötülüklerin bir e, hafifletici sebebi olarak ve e, Hz. İsa'nın e, insan şeklinde tanrı olduğuna bir kılıf bulunmak üzere bu insanın günahkar şeklinde doğduğu günaha birinci derecede meyilli olduğu anlayışı e, dalalet ehli olan e, ehli kitabın bir yaklaşımıdır dolayısıyla İslam insanların fıtratında doğasında esas olarak İslam ve İslam'a meyil Allah'a imana meyil olarak değerlendirir o yüzden doğal olanın fıtratına dış, fıtratının dışına çıkmak salim sağlam olan bir yapıyı hastalıklı hale getirmektir küfür Kalpte başlayan bu hastalık kafaya ve bütün organlara yayılır. Nasıl e, normal olarak kalbin pompaladığı e, kan organlara giderek organların sağlıklı çalışmasına zemin hazırlar ve kalp arızalanınca bütün organların faaliyetleri de o arızadan hastalıktan nasibini alır. Aynı şekilde manevi durumda olan e, manevi mekanizmalarımızın merkezi mesabesinde Türkçe'de "gönül" dediğimiz e, manevi anlamda, mecazi anlamda kalp de e, hastalıklandığı hastalandığı zaman bütün organların sağlıklı görev yapamayacaklarını, kalbin körelmesinin organların da işlev bozukluğu şeklinde salih amel işleyemeyeceklerini değerlendirebiliriz. İmanla bu kalbin hastalığı tedavi edilmedikçe çabuk büyüyen ve tüm vücudu kaplayan bu kanserden daha beter imansızlık yani küfür mikrobu kişinin ahiretini de dünyasını da mahveder. Öyle bir rezil hastalıktır. Sevgili dinleyiciler insanlar başının ağrımasına önemli bir rahatsızlık hastalık olarak değerlendirir ve çözüm bulmak için ilaçlara sarılır tedavi olmaya çalışır da esas ahiretini ve ahirete yönelik de dünyasını mahveden manevi hastalıkları için, kalbin hastalıkları için, imana zarar verecek küfür ve şirk mikroplarından arınmak için ilaçlara ve tedavilere müracaat etmez. Bu çok anormal, çok akılsızca bir tavırdır. Dolayısıyla bu yaklaşımda bir kalbin şu veya bu oranda hastalıklı olduğunu gösterir. Kur'an, Ağırlıklı olarak hastalık kelimesini beden hastalığını fiziksel hastalığını kastederek kullanmaz. Esas olarak kalbin manevi yönden hastalanmasını Kur'an hastalık yani maraz kelimesiyle ifade eder. O yüzden bizim de esas hastalık deyince bedensel hastalıkları değil esas ahiretimizi mahvedecek manevi virüslere mikroplara yönelik hastalıkları her türlü haramla, günahla insanın kalbinde oluşacak lekeleri ve kalbi tümüyle mahvetmeye götürebilecek küfür ve şirk hastalıklarını esas problem olarak görmek ve ona göre Kur'an eczanesinden ilaçlarımızı alarak bu hastalıklarımızı tedavi etmek zorundayız. Ama öyle bir çevrede yaşıyoruz ki devamlı bulaşıcı küfür ve şirk mikropları her taraftan insanın üzerine sıçratılıyor. Koruma tedbirlerini kolay kolay müminler alamıyor. O yüzden Kur'an'a çok büyük çapta ihtiyacımız var. Devamlı enerjimizi alıp e, mikroplara karşı bağışıklık kazanabileceğimiz, koruma tedbirlerimizi alabileceğimiz şekilde Kur'an'a, Kur'an'ın gösterdiği ibadetlere, e, imani e, özellikleri artıracak takva, takva, ilaçlarına çok fazla ihtiyacımız var ki kalplerimiz hastalanmasın hastalandığı anda ilerlemeden hemen tedavi edilsin İslam'ın hakim olmadığı çevre şartları bu küfür mikrobunun alabildiğine yayıldığı hastalıklı ortamlardır o yüzden çevre şartlarını düzen ve sosyal konumu siyasi yapıyı değerlendirmeden küfür kavramını yeterince e, anlayıp O tür hastalıklardan Tümüyle uzaklaşmak Mümkün olmasa gerektir İmandaki tasdik gibi küfürdeki yalanlama da Kalple sözle Veya davranışla olur Her üçüyle veya Üçünden birisi veya ikisiyle Olabilir o yüzden Esas olarak kalpte Başlar iman ve küfür Fakat İman e, kalbin görüntüsü durumunda olan dil ve organların da imana ve küfre tercümanlık yapması ya da e, imanını, küfrünü ispat edecek davranışlar sergilemesi söz konusudur. Kalp ile yalanlamak nasıl küfür ise, zorlama olmaksızın sözlü yalanlama da öyledir. Hatta elfazı küfür dediğimiz küfür sözünü e, sözle ifade etmek, daha çirkin bir düşmanlığı İslam'a karşı, imana karşı Tavrı açığa vurmak olur Aynı şekilde Davranışla yalanlama da böyledir İman edilmesi arzu edilen e, Mukaddes şeylere Fiilen hakaret etmek Veya alay etmek, küçümsemek Hafife almak, bunları Bozmaya çalışmak En çirkin küfür olduğunu Unutmamalıyız Dolayısıyla küfür sadece kalple Sadece Düşünce biçimi olarak zihinle alakalıdır demek e, yarım anlamaktır. Evet esas küfür kalpte ve düşünce sisteminde inanç biçiminde veya e, fikir alanında olur. Ama bunun dille ilgili boyutu da vardır. Davranışlarla, eylemle alakalı boyutu da vardır. Söz gelimi puta tapmak, haçın önünde ya da putların önünde... E, onlara taparcasına saygı e, alametinde bulunmak e, insanı iman dairesinden çıkartan bir küfür davranışıdır. Ya da e, imana zıt olarak İslam'a, Kur'an'a en küçük şapta inanmadığını ifade edecek şekilde bir söz söylemek insanı küfre götürecek bir davranıştır. E, o yüzden fiili yalanlamak, davranışla ilgili küfür imanla bir araya gelmesi mümkün olmayan bir fiili, bir davranışı yapmak olarak e, düşünülmeli ve müminlerin şeytandan, cehennemden kaçar gibi çak, kaçmaları gereken bir durum olarak e, kendilerine bir e, kırmızı çizgi e, ile hatları belirlemelidir. İman bütün inanılacak e, hususlara, Bölünmez bir bağlılıkla uymak küfürde onlardan birinin bile olsun bulunmaması demektir. Yani küfür için sevgili dinleyiciler iman edilecek şeylerin hiçbirine inanmamak, tümüne inanmamak şart değildir. Birine veya bir kısmına inanmamak da küfürdür. Çünkü iman bir bütünlüğü gerektirir. Küfür ise onun tersi olduğundan bir kısmı inkar ile de vaki olur. Yani iman edilecek hususların tamamının inkarına bağlı olmaz. İman ile küfür sadece birbirine zıt değil, birbirlerinin aynı zamanda tersidirler. Birisi varsa öteki yoktur. Bir insan ya kafirdir ya mümin. ikisinin arasında olmaz. Maalesef bugün insanlar Allahla şeytan arasında, cennetle cehennem arasında, imanla küfür arasında, tevhidle şirk arasında Aşılmaz duvarlar olduğunu düşünmüyor Ve birbirlerine rahatlıkla Geçebiliyorlar Her ikisini de Her iki zıttı da bir arada Bulundurmaya çalışan acayip Bir tavır sergiliyorlar O yüzden bir insana mümin demek Veya kafir demekte de Zorlandığımız durumlar Bir davranışa küfür veya iman davranışı Diye ifade etmekte Zorlandığımız hususlar olabiliyor ki Aslında bu hiç kitabi bir uygun, kitabi bir tavır değildir. Bu insan karakterine uygun bir tavır değildir. O yüzden imandan daha çok nifaka yakın bir tavır veya kimliktir. Bu ikisi arasında gidip gelmeler. Kur'an'a baktığımızda bir olay ya küfürdür ya imandır. Bir insan da ya kafirdir ya da mü'mindir. Günahlarsa günahın arkasındaki niyete, tavra göre ya insanı küfre götürür ya da tevbe edilerek o günahların silineceği bir yaklaşım arz eder. Günahkar, fasık insan da işlediği suça göre ya e, küfre girer, bu suçun, isyanın yapısına veya o konudaki kişinin niyetine, bilincine göre ya da e, günahkar bir mümin olmak hasebiyle iman dairesinden çıkartmaz. Yani mutezilelerin dediği gibi iman ve küfür arasında, e, e, sema ile gök arasındaki bir mertebe gibi bir mertebeyi e, ehl sünnet alimleri kabul etmez ve bunun çok doğal bir şey olmadığını da e, değerlendirmiş oluyoruz. E, küfretmek ayrıca dilimizde kaba bir şekilde sövmek manasında da kullanılır. Bu Arapça'da e, değerlendirilen bir ifade değildir. Arapça'da Kur'an ve sünnet din ıstılahında küfretmek deyince İnsanı imandan çıkartan e, yanlış düşünce, inanç, davranış veya sözlere denilir. Yoksa Türkçede sövmek dediğimiz şeyi e, küfretmek anlamında e, kullanmaz e, din terimi veya Arapçadaki e, ifadeler. Halkın sövmeye de küfür demesi aslında dini terimden alınmıştır. Yani önceleri küfrü gerektiren sövmelere e, küfretmek, Denilirken sonradan ahlaki noktalarda da insana yakışmayacak başka insanı tahkir edecek sövmek diye ifade ettiğimiz kelimelere de Türkçe'de küfür veya küfretmek anlamı verilerek kelime biraz geniş anlamda kullanılmıştır ama biz Kur'an kavramı olarak dini literatürde sövmek anlamında küfretmeyi değil imana zıt olan insanı cehennemlik yapan e, kafirlik, gavurluk anlamındaki küfrü esas e, gündeme getiriyoruz. Diğeri ahlaki bir problem olarak değerlendirilir. Tabii ki şuurlu bir mümin ne sövmek anlamında e, küfreder, ne de esas kişiyi ebedi cehennemlik yapacak, dünyada da Allah'ın yardımından uzaklaştıracak, Müslümanlarla kardeşlik bağını kopartacak, böylesine manevi bir cinayet işleyerek küfre yapacak. E, meyleder. Kur'an'a göre küfrün en sık belirişi insanın nimetleri inkar etmesi yani nankörlüğüdür. Sevgili dinleyiciler, Arapça'da Kur'an ifadesi olarak nankörlükle, küfür aynı kelimeyle aynı kökle ifade edilir. Dolayısıyla bazen küfür kelimesi itikadi anlamda küfrü değil nimetlere şükretmemek Nimet vereni e, bilmemek, onun kadrini takdir etmemek, ona şükretmemek, teşekkür görevini yapmamak, kulluk ve ibadet yapmamak anlamında nankörlük anlamı içerir. E, ama bu ilgi birbirleriyle çok yakın irtibatı olmasındandır. Yani küfrün temeli nankörlüktür. Nimetlere nankörlük yapmak, nimet verene şükretmemek, insanı küfre götüren en önemli sebeplerin başında gelir. Allah, insanların yaratıcısı, onları rızıklandıran, onlara sayısız nimet veren, yaşatan bir ilah ve rabdır. En küçük bir iyilikte bulunana teşekkür edildiği gibi, bir çay ikram eden insana bile teşekkür etmeyi bir insanlık görevi gördüğümüz gibi, esas nimetleri veren Allah'a, bunca sayamayacağımız nimetleri lütfeden Rabb'e de şükretmek gerekir. Ona esas takdir nimetlerini sunmamız, e, nimetleri takdir ederek, ona esas e, takdir hisleriyle kulluk yaparak bağlanmamız, ona teşekkür etmemiz gerekir. Zaten bize çay ve benzeri şeyleri ikram eden, bize iyilikleri yapanlara da bu iyilik yapmayı sevdiren Allah'tır. Dolayısıyla postacıya değil esas bize hediyeyi ikram eden zata şükürlerimizi, teşekkürlerimizi yönlendirmemiz gerekir. Bu e, nankörlükten de nankörlüğün basamağını teşkil ettiği küfürden de uzaklaşmanın insan olmanın erdemine yaklaşmanın e, temel uzantısıdır. Bakara suresi 152. ayette Cenab-ı Hak Beni zikredin, ben de sizi anayım, bana şükredin, küfretmeyin, nankörlük yapmayın der. Dolayısıyla şükretmenin zıttı olarak nankörlük veya küfür kelimesi kullanılır. Ki tekrar edeyim Kur'an'da ve e, dini literatürde Arapça'da e, aynı kökten kelimeyle bazen Hangisinin kastedildiği anlaşılmayacak ya da ikisinin de kastedildiği değerlendirilecek şekilde nankörlükle inkar eş değerde kullanılır. O yüzden şükreden bir kul olmak, her halimizle şükretmek, Allah'tan razı olduğumuzu, davranışlarımızla ispat etmek, göstermek mecburiyetimiz var. O mümkün bazen nimetlerle, bazen farklı nimetler olan, bizim için yine hayra vesile olacak, sıkıntılarla, eziyetlerle, hastalıklarla, nimetlerin elimizden alınmasıyla imtihan eder ki, aslında bunlar da birer nimettir. Bazen, e, artı değerde zannedilen, zenginlik gibi, ilim gibi, para gibi, sağlık gibi şeyler nimet olarak zannedildiği halde bunlar insanın imtihan olarak ayağının kaymasına sebep olabilir. Bazen de musibet zannedilen, bela zannedilen nimetlerin elinden alınması, hastalık, e, fakirlik insanın cennetini, ahiretini ve dünyası adetini kazandıracak daha önemli bir nimet olduğu anlaşılabilir. O yüzden her halimize hamd etmek, her türlü nimetler içinde bulunduğumuzu değerlendirerek devamlı şükretme mecburiyetinde olduğumuzu idrak edip nankörlük ve küfür yolundan uzaklaşmak akıl kararıdır. Gerek sıkıntı ve darlık, gerekse bolluk ve ferah anında tiksindirici bir istina ve şımarıklıkla, umutsuzlukla insan Allah'a karşı Kafir kesilebilir Yani darlıklar da varlıklar da e, Şükür gibi bir nimetin e, Uzağında yaşatarak insanın küfrüne veya nankörlüğüne Sebep olabilir Küfrün temelinde aynı şirkte olduğu gibi Bir bakıma nefse, hevaya tapınma Bencillik ve istina duygusu e, vardır Allah'ı hakkıyla tanımamak onun verdiği nimetlerin ondan olduğu gerçeğini sözle, davranışla veya kalben örtmek, gizlemek demektir küfür. Söz gelimi insan fiziki yapısını beğenir. Şükredeyim diye Allah beni güzel yarattı diyeceği yerde ne kadar güzelim der. İnsanlar karşısında güzelliğiyle övünür, kendini yüceltir, kendini putlaştırmaya, nefsini, e, hevasını Tanrılaştırmaya gidebilir. İşte bu hem nankörlüğün, Güzel bir şekilde yaratıldığı için, Allah'a şükretmemenin, Hem de küfre giden yolun, Başlangıcıdır. Sahip olduğu yetenek ve becerilerin, Bütünüyle Allah'tan olduğunu, insan unutur bazen, İnsanların içine çıkıp, Şunu şöyle yaptım, Şu kadar kabiliyetliyim der, Fakat, Allah bana bu beceri ve yetenekleri vermiş O halde bunları verene teşekkür ederek Onun yolunda kullanayım Onun çizdiği kırmızı çizgilere riayet edeyim Diye düşünmez Çok mala sahiptir Güzel bir evde oturmaktadır Güzel giysiler içindedir Allah yakışıklı veya güzel olarak yaratmıştır Bütün bunları şükretmeye basamak kabul edecekken Nankörlüğe ve küfre basamak kabul edebilir Böyle nimetler içinde yüzerken Hazreti Süleyman gibi Bu Rabbimin fazlındandır Şükür mü edeceğim yoksa Nankörlük yaparak küfür mü edeceğim Beni denemek için Rabbim bu nimetleri vermiştir Kim şükrederse kendisi için şükreder Kim de küfreder nankörlük yaparsa Muhakkak Rabbim e, Her türlü e, Şükürden e, Teşekkürden Kulluktan müstahinidir Çok kerem sahibidir Neml suresi 40 ayetinde böyle demesi ve bunun bilinciyle hareket etmesi gerekirken, Karun gibi bu bana bilgimden dolayı verildi, bendeki bir güç ve kuvvet sayesinde bunlara sahibim der ve böylece bağ yeder, tam bir tağut kesilir, e, nankörlükten e, küfür e, e, noktasına e, sıçrar. Allah, anlayışını, Allah düşüncesini, Allah'a teşekkür ve kulluk görevini insan e, ihmal eder. Bununla bağlantısını e, zihninden atar. Onu evrende evrende hüküm sahibi görmemeye ve onu sanki yokmuşçasına e, kale almayacak bir tavra gider. Dolayısıyla Allah'ın nimetlerini takdir etmemek, Allah'a kulluk yapılma gereğini önemsememek, Allah'ı da yok saymaya Allah'ı da önemsememeye götürür ki işte bu zaten küfrün e, tam merkezi Tam can damarı demektir İşte bazıları da kendilerine daha önceden Apaçık delillerle bildirilen Allah'ın afakta ve enfüsteki Yani dışımızdaki ve içimizdeki ayetlerinden e, Yani Allah'a bizi götürecek Delillerden, işaretlerden Bazılarını örtmeye çalışır. Dolayısıyla küfür örtmek demektir. İnsan bu delilleri, bu işaretleri, kişiyi Allah'a ulaştıracak e, vasıtaları da örter. Dolayısıyla bu da küfre giriş demektir. Kitaplarını veya gönderdiği kitaplardan birini, peygamberlerin tamamını veya peygamberlerden bir kısmını, ahireti, melekleri, kaderi, Peygamberlerin Allah'tan getirdiği esaslardan birini veya birkaçını görmezlikten gelmeye, önemsememeye, bunları kabul etmemeye yönelebilir bazıları. İşte bazıları peygamber Allah'tan ne getirdiyse inandım derken, mümin olur küfürden kaçarken bazıları da hareketleriyle bunu yalanlar. Temel emir ve yasaklardan bazılarını yerine getirmez. Getirmeye Emir ve yasağın üzerine bir örtü çeker. Ve artık onun nazarında o emirler veya yasaklar yok hükmüne geçer. Onu görmezlikten gelir. Her gün ezanlar okunur. Her gün namaz kılması gerekmektedir. Ama namazı yok hükmüne getirir. Ezanı duymuyor. Bana bir şey vermiyor yaklaşımına tutar. Kur'an benim kitabım değil. Ee, onu okumak ve anlamak. Hayatıma ve çevreme e, Uygulamak Uygulatmak zorundayım diye düşünmez Dolayısıyla Kur'an'ı yok Hükmünde tutar İşte bu nankörlükten Küfre doğru atılan Çok ciddi ve geri dönüşü çok zor Olan e, bir cinayet Hükmünde bir adımdır Sevgili dinleyiciler Nimetlere nankörlük yani küfranı Nimet Nimetin eksilmesine Dünyada e, zillete Allah'ın yardımından uzak olmaya ve ahirette de azaba sebep olur. Küfranın zıttı olan şükran ise, şükretmek ise nimetlerde artışa yol açar. Dolayısıyla küfre yol açan nankörlük, nimetleri takdir etmemek, dünyada da nimetlerin azalmasına ve zorluklara götürür, ahirette de cezasını daha ağır şekilde insana ödettirir. İbrahim suresi 7. ayette Cenab-ı Hak meal olarak şöyle buyurur. Eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Eğer küfrederseniz, nankörlük yaparsanız muhakkak ki azabım çok şiddetlidir buyurulur. Dolayısıyla mümine yakışan mümince tavırdır. Allah'ın nimetlerini her an gören, Allah'a şükür ve kulluk görevi yerine getiren nankörlük ve küfürden, Tümüyle uzaklaşan bir tavır müminin tavrıdır. Küfrana karşı böyle sert bir tavır takırılması Kur'an'da azaba delalet edecek küfür gibi değerlendirilmesi sebepsiz değildir. Kur'an küfrün her türünde nankörlükle yalanlamanın beraber olduğuna dikkat çeker. İnşikak suresi 22. ayette, Bürüç suresi 19'da, Hadid 19, Tevab'ün 10. ayetlerde hep bu vurgu yapılır. Nankörlükle e, küfrün beraberliğine atıfta bulunur. İmandaki tasdik ve itiraf, burada yerini inkar ve yalanlamaya bırakmaktadır nankörlükte. İnsana şah damarından daha yakın olan Allah'ı, Kaf suresi 16. ayette öyle ifade edilir Görmezlikten gelmeye kalkmak İnsan onuruna Sevgili dinleyiciler hiç yakışmaz Aslında İnsanlık demek Kadir kıymet bilmek Nimet vereni takdir edebilmek Kendisine iyilik yapanı e, Unutmamaya çalışmak demektir O yüzden insan olmak Anne ve babaya Kendisine iyilik yapanlara Karşı görev bilincini Kuşanmaktır anne babadan, kendisine başka türlü iyilik yapanlardan ve onlara bu iyilikleri kalplerine sevdiren Allah olduğundan, başka türlü iyilik yapanlardan çok daha fazla iyilik yapan Allah olduğundan dolayı esas nimetlerin sahibi yaratan olduğundan dolayı esas teşekkür ve şükür Allah'a karşı yapılması gerekmektedir ki insanlığın esası Allah'a kulluk yapmakta, ona şükür görevini yerine getirmeye çalışmakta e, yatmaktadır. Bunun içindir ki, Kur'an-ı Kerim küfre sapanları sözü değil, bağırıp çağırmayı duyan, sağır, dilsiz ve körlere benzetmektedir. Bakara suresi 171. ayette. Şuur ve ni iman nimeti e, görmezlikten gelir, bunlar tepilirse, hayvanlaşan bir varlığın, Hayvan olarak yaratılan bir canlıya hatta denk olmak gibi bir şans ve liyakatin olmayacağı kadar alçalmanın yoluna girilmiş olur. Böylesine nankör ve küfürde bilinçli bir noktaya düşmek hayvanların ayaklarını e, seyretme noktasında daha alçalmak demektir ki Kur'an hayvandan da daha aşağı bir mertebede olduğunu kafirlerin vurgular. Mesela Enfal suresi 55. ayette meal olarak şöyle buyrulur. Şu bir gerçektir ki Allah katında hayvanların en şerlisi, en aşağısı küfre sapıp da imana gelmeyenlerdir, kafirlerdir, inatçı yavurlardır denilir. Enfal suresi 55. ayette. O yüzden bir ayette, onların hayvanlar gibi, hatta hayvanlardan daha aşağı olduğu vurgulanırken, onların esas görülmesi gerekenleri görmeyen körler, esas işitilmesi gerekeni işitmeyen sağırlar, esas düşünülmesi gerekeni akletmeyen, beyinsiz ve akılsız, dolayısıyla kalbi mühürlü olan insanlar olarak değerlendirildiği, kalbini iman yönüyle kullanmayan kişinin, organlarını da sağlam bir şekilde kullan kullanmayan esas kör, esas kalpsiz, vicdansız, esas sağır insanlar olduğu ifade edilir. Yoksa görme kusuru doğuştan veya sonradan ya da işitme kusurlu ya da düşünce kusurlu insanlar, kınanacak insanlar değildir, hatta Allah'ın kendilerine çokça kolaylık lütfettiği iman ve İslam konusunda da Kolaylıkla, e, yumuşaklıkla yaklaştığı e, imtihanın farklı bir şekilde, şekilde olanını yaşayan kimselerdir. Biz Kur'ani kavramlar olarak esas körlüğü, görülmesi gereken hakkı görmeyen kafirlerin körlüğü olarak, onların e, hakkı işitmeyen tavırlarının esas sağırlığı olarak değerlendiririz. Kur'an böyle değerlendirmemizi ifade eder. Durum böyle olduğuna göre küfür ehlinin sahip bulunduğu dünya imkan ve nimetlerine bakarak onların e, güzel bir insan olduğuna, onların mutlu olduğuna, olgun olduğuna hükmetmek çok yanlıştır. Kur'an bu konuda şöyle der, küfre sapanların beldeler boyu işten işe geçip refah içinde diyar diyar dolaşmaları seni sakın aldatmasın. Bütün bunlar azıcık bir menfaatlenmedir. Onların son varış yerleri cehennemdir. Ve ne kötü varış yeridir o denilir. Ali İmran suresi 196 ve 197. ayetler. Küfre sapanlar asla sanmasınlar ki bizim onlara mühlet vermemiz kendilerinin dehinedir. Hayır onların aleyhinedir denilir. Ali İmran suresi 178. Küfredenler sakın sanmasınlar ki yarışı kazandılar. Onlar kimseyi aciz bırakamazlar. Onlar dünyada belki birinci raundu kazanmış gibi düşünebilirler. Ama esas kazanç yeri, esas ceza yeri ahirettir denilmiş olur. Enfal suresi 59, yine Nur suresi 57'de de benzer ifadeler vardır. İbrahim suresi 18. ayette benzer bir şekildedir. Maal olarak ifade edeyim. Rablerini inkar eden kafirlerin durumu amelleri fırtınalı bir günde... Rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dolayısıyla ne kadar iyilik, güzellik, ibadet yapmış olursa olsunlar Allah nazarında rüzgarın önündeki kül misali savrulup gidecek, yok olacaktır. Allah onların yaptığı iyilikleri kabul etmeyecektir. Küfürden arınmadıkları, Allah'ın istediği şekilde imana yönelmedikleri müddetçe. Ne yazık ki, İşin esasını göremeyen küfür mensupları bir kuruntu bir kasılma yani bir istiğbar ve istikbar ve istina duygusu dediğimiz şımarık kendilerinin bir şeye muhtaç olmadığı anlayışı içindedirler. Saat suresi 2. ayet mülk suresi 20. ayette beyan edildiği gibi küfür ehlinin sayısız nimete nankörlük içinde bulunmalarından dolayı Allah onları dostluğa kabul etmez. Ancak müminler Allah'ın dostları olarak değerlendirilir, anılır. Allah da kendisini ancak müminlerin dostu olarak belirtir. Muhammed suresi 11. ayette vurgulandığı gibi. O yüzden Allah kafirleri dost kabul etmediği gibi onları hiç sevmez. Onların düşmanıdır. Onlar da Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın gönüllerine dostluk ve muhabbet duygusu yerine e, o kafirlere ...korku yerleştirilmiştir... ...Ali İmran Suresi 151... ...Rum Suresi 44. ayetlerde... ...ifade edildiği gibi... ...durum böyle olduğu için... ...müminler küfre sapanları dost edinemezler... ...edinmemelidirler... ...isterse yakın akrabaları olsun... ...isterse... ...kan bağıyla bağlı... ...en yakın anne babaları veya... ...çocukları kardeşleri bulunsun... ...isterse başka türlü ilişkileri... ...menfaatleri vesaireleri olsun... Bir kafiri bir müminin sevmesi Gönlünde ona e, Muhabbet beslemesi Dost ve di kabul, kabul etmesi e, Kur'an'a göre mümkün değildir Kafirler ancak birbirlerinin Dostudur onlar müminlere Dost olamazlar Enfal suresi 73. ayette Ali İmran Suresi 28 Nisa Suresi 139-144. Ayetlerde hep bu vurgular Yapılır müminler Kafirleri veli dost edinemedikleri gibi, onlara arka çıkmak, onlara destek vermek yönüne de asla gidemezler, onları benimseyemezler, onların yönetiminden razı olamazlar, onları başın başlarında e, razı olarak göremezler, kabul edemezler, onları yönetici olarak benimseyemezler. Kasas suresi 86. ayetlerde bu. E, net bir şekilde vurgulanır Hele onlara boyun eğmek Bir müminin onuruyla asla yan yana gelemez Onlarla mücadele etmek gerekir Ve bu mücadelede Onlara şiddetli davranmak da esastır İşte Kur'an ayetleri Furkan suresi 52. ayetin meali Kafirlere boyun eğme itaat etme Ve bununla yani Kur'an ile Onlara karşı olanca güç kullanarak Büyük bir cihat ile cihat yap Büyük bir savaş ver onlara karşı denilir. Ayeti tekrar edeyim mal olarak, kafirlere boyun eğme, onlara itaat etme, Kur'an ile onlara karşı olanca güç sarf ederek, büyükçe cihad et, büyük bir savaş ver denilir Furkan 52'de. O yüzden Kur'an'a göre kafirlere karşı tavır almak, onlara karşı mücadele etmek en büyük cihattır. Tarihsel süreç içinde büyük cihadı, Farklı şekilde anlayanlar bu ayete ters bir çıkarım yapmış durumdadırlar. Esas büyük cihat demek ki küfre ve kafirlere karşı, putlara karşı yapılan cihattır. Ve bu cihatta Kur'ani verilerle yapılmalıdır esas olarak. O yüzden Kur'ani verilerle ilim ve fikir başta olmak üzere, tartışma unsurları başta olmak üzere, davet ve tebliğ yollarından yararlanmak üzere, Esas olarak kafirlerle mücadele etmek zorundayız Müslümanlar maalesef Birbirleriyle mücadele ediyor Cemaat birbirleriyle e, Hep e, e, ileri geri e, Sürtüşmeler içine giriyor Sadece Irak'ta değil müminlerin Farklı mezheplerden Farklı meşrep veya cemaatlerden olduğu için Birbirlerine karşı e, Düşmanca tavırları Maalesef nice yerlerde Küçük e, büyük e, fikri problemleri Şeytanın abartmasıyla kafirlere düşmanlığı bırakmışlar farklı mezhepten farklı cemaatten farklı meşrepten farklı anlayıştan olsa da mümin olduğu halde bir insana kafirlerden daha fazla düşmanlık yapan onlara karşı mücadele eden tavır sergilemişler insanlar siyonist çete olan işgal gücü İsrail'e düşmanlık yapacağına Amerikan emperyalizmine düşmanlık yapacağına Müslümanların bulunduğu ülkeye ya da Müslümanlara düşmanlık yapıyorlar, Müslüman cemaatlere tavır alıyorlar. Açıkça kafirlere, İslam düşmanlarına cephe alacaklarına farklı cemaatlere karşı kin kusuyorlar. Bu Kur'an'ın direktifleriyle bağdaşmayacak, iman ve küfür kavramlarının yozlaştırılmasıyla ancak ifade edilebilecek cinayet hükmünde ciddi bir suçtur, bir problemdir. Yine Kur'an ayetiyle kafirlere karşı nasıl davranılması, mücadele edilmesi gerektiğini Fetih suresi 29. ayetin meali ile anlayalım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rasulüdür, elçisidir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı çok şiddetli, çetin, kendi aralarındaysa çok merhametlidirler. Kafirlere karşı e, e, aziz, onurlu, Müminlere karşı merhametli Kafirlere karşı şiddetli Eşidda aralarında Çok merhametli ruhama Olmak zorundadırlar Fetih suresi 29. ayette Ve benzer başka Ayette belirtildiği gibi Mümin dinini alaya alıp Eğlence yerine koyan ve Allah'ın Nimetlerini inkar eden Nankörlük yolunda kullananlara İbrahim suresi 28. ayette ifade edildiği gibi nimetlerden Yararlanıp Yemede hayvanları andıran Onlar gibi yiyen Muhammed suresi 12. ayette belirtildiği gibi Bir topluluğu ne sever Ne onlarla dostluk kurabilir Ne de onlara güvenebilir Maide suresi 57. ayette Kafirlere güvenilmemesi gerektiği vurgulanır O yüzden kafirlerin kurumlarına Onların e, faiz kurumlarına e, Ekonomik finansla alakalı kurumlarına e, Müminin güvenmesi, itimat etmesi, onlarla işbirliğine gitmesi, onlara destek olması, teşvik etmesi, yardımcı olması imanla direkt bağdaşacak bir husus değildir. Maide suresi 57. ayetten yola çıkarak. Çünkü sevgili dinleyiciler, iman güvenmek demektir. Küfür de güvenmemek anlamına bu zıt e, ifade olarak sahiptir. O yüzden kafirlere güvenenler Kur'an'a göre yüzüstü bırakılacaklar. Alın kafirlere güvendiğiniz gibi onlar size yardımcı olsun deyip onlara bırakılacaklardır Ali İmran suresi 149. ayette bu ifade edilir Mümin her şeyden önce Allah'a güvenen onun müsaadesi doğrultusunda müminlere güvenen insandır Güven imanla ilgilidir inkarla değil İmanın bir anlamı emin olmaktır güvenmektir Önce Allah'a, sonra e, Allah'ın güvenmemizi istediği kaynaklara, sonra da güvenilir olmaktır. Mümin demek güvenmek, pardon. Mümin demek güvenen ve güvenilen demektir. İman da güven kaynağı, güvenme anlamına gelir. Evet, mümin küfrün alay konusu ettiği iman kardeşlerine onur ve güç. Kafirlere ise zillet ve eziklik getirici, aziz ve üstün olmalıdır. Maide suresi 54. ayette ifade edildiği gibi. Sevgili dinleyiciler bu anlamda kafanız karışmasın ama mümin de kafir olmalıdır. Müminin kafirliği kutsal bir küfre mensup olmasıyla alakalıdır. Dolayısıyla üzerine basa basa sürçü lisan etmediğimi e, ama izah edilmeden de yanlış anlaşılmaya müsait bir cümle kurduğumu belirterek değerlendiriyorum. Evet, her mümin aynı zamanda kafir olmalıdır, kutsal bir küfre mensup olmalıdır. Bu kafirlik Kur'an ifadesi olduğu için kullanıyoruz. Bakara suresi 283. ayette, femen yekfur bittauti ve yümin billahi fagad istemske bil urvetil huska lan fisameleha. Vallahu semi'un alim buyurulur. Ayeti metin olarak okuma ihtiyacı hissettim. E, çünkü küfür kelimesi net olarak kullanıldığı e, Arapça bilmeyen arkadaşlarca da değerlendirilmiş olsun denilir. Ayet kim küfrederse femen yekfur diye başlar. Bu müminlerin özelliğidir. Bu emredilen tavsiye edilen bir küfürdür. Bu olmazsa olmaz anlamında e, yapmamız gereken bir küfürdür. Ama kime karşı neyi inkar edeceğiz? Neyi örteceğiz? Neye karşı kafir olacağız? Bu çok önemlidir. Tavutları tuyan etmiş, taşkınlık yapmış, azgın insanları küfredeceğiz. Onlara karşı tavır alacağız. Onları inkar edeceğiz. Onları yok sayacağız. Onların varsa olumlu taraflarını görmezlikten geleceğiz. Reddedeceğiz onları Kur'an bunu reddetmek kelimesiyle Kullanmamış Red kelimesi de Arapçadır İrtidat kelimesi de biraz redle alakalıdır Geri dönmek e, kavramı Anlamı içerdiği içermekle birlikte e, Ama küfür kelimesi kullanılmış Demek ki müminler Tağutlar başta olmak üzere e, Azgın Taşkın Küfür yolunun insanlarını Reddedecek Onları inkar edecek, onları benimsemeyecek, onlara tavır alacak, onların varsa iyi taraflarını görmezlikten gelecek, inkar noktasında onlara karşı tavır alacaktır. Bu olmazsa Allah'a iman da geçerli olmaz. Dolayısıyla bu küfürden sonra imanın bir anlamıdır, anlamı vardır. Bu küfürden sonra Allah'a iman etmek, kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmak demektir. Bu la ilahe, illa, illa ilahe demektir bu küfür. Dolayısıyla e, küfre karşı, kafirlere karşı, tağutlara karşı, azgın sapkınlara karşı, İslam düşmanlarına karşı, Allah'ı görmezlikten gelenlere karşı bizim onları görmezlikten gelecek, Hiçe sayacak sivrisinek kadar Bir değerlerinin olmadığını Onlara hissettirecek bir Tavır takınmamız onları reddetmemiz Onların makamlarını da Reddetmemiz onların olumlu Taraflarını da yok saymamız Allah'ın düşmanı olarak Sivrisinek kadar bir önemleri Olmadıklarını gösteren Bir tavırla onlara karşı Gücümüz yetiyorsa çok şiddetli Ve onurlu bir Tavırla onları dışlayan Bir yaklaşımla Onlara muamele etmemiz Kur'an'i bir emirdir Çünkü küfre sapanlar aynı zamanda zalimdirler Fiziki olarak işkence yapmadıkları zannedilmiş olsa bile Esas onların zulmü insanların ahirette cennete doğru gitmesine engel olmak yönüyle Manevi hayatlara zulümdür Küfür ve şirk en büyük zulümdür Kafirlerde en büyük zalimlerdir Yumuşak huyluları da öyledir o yüzden zalimler düşmanlığa hak kazanmak yönüyle biricik hedeflerimizdir. Taut uğrunda savaşan Nisa suresinin 76. ayetinde ifade ettiği gibi ve mallarını Allah yolundan insanları alıkoymak için harcayan Enfal suresi 36. ayette olduğu gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen Maide suresi 44'te ifade edildiği gibi ve müminlere gelen hakikatlere sırt çevirenlere Gönülden sevgi göstermek Onlara güvenmek Onlara destek vermek Ne akıl işidir ne iman işidir Mümtahine suresi Birinci ayette böyle belirtilir Böyle insanlar iflah etmeyecek bir Güruhtur müminun suresi 117. ayet ve kasas Suresi 82. ayet Onu belirtir küfür Üretilen değerleri, sergilen amelleri de işe yaramaz hale getirir. O yüzden küfreden, kafir olanların, inkar edenlerin ve Allah yolundan insanları alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkartmıştır. Onlar ne kadar hayır yaptığını, iyilik yaptığını düşünürse düşünsün Allah, karşı, Allah e, onlara hiçbir güzel karşılık vermeyecektir. Evet sevgili dinleyiciler, küfür hakkında Böyle bir genel bilgiler e, verdim. Küfrün çeşitlerini de e, vurgulayayım. E, vaktin e, el vermediği durumda küfür hakkında tamamlayıcı bilgiyi e, önümüzdeki haftaya bırakıp e, bugün konunun e, bir yarısını e, işlemiş olalım. Küfür e, alimlere göre beş çeşit olarak e, vurgulanır. İslam alimleri meydana geliş ee, şekli yönüyle, sebebi yönüyle e, yeri itibariyle küfrü e, beşe ayırmışlardır. Birincisi küfrü inkari dediğimiz bir küfür. Allah'ı peygamberi ve onun Allah'tan getirmiş olduğu esasları kalpten kabullenmemek dille de bunları inkar etmek inkari küfürdür. Ee, evet kafirlerin bir kısmı böyle yapar. Allah'ı e, veya Allah'ın iman etmemizi emrettiği iman esaslarından birini kalben e, düşünce sistemi olarak kabullenmez veya bunları kabullenmediğini, inanmadığını diliyle ifade eder, davranışıyla gösterir. İkinci bir küfür, küfrü cuhuttur ki kalben Allah'ı bilip kabul ettiği halde diliyle Allah'a inandığını ifade etmemek, diliyle küfür e, sözlerini e, belirtmek, Dolayısıyla bu da bir küfürdür. Bu da küfrü cuhuddur. Küfrü inadi diye üçüncü bir küfür şekli vardır ki bu da kalben inanılması gereken hakikatleri bildiği halde dille de zaman zaman itiraf ettiği halde hasedinden dolayı, çekememezlikten, kinden, kendi makamına güvendiğinden, şan ve şöhretten dolayı bazı endişelerle İslam'ı kabullenmemek. Fikir olarak teori olarak iman esaslarının doğru olduğunu düşündüğü halde fikirsel bir e, teori planında Müslümanlığın doğru olduğunu düşündüğü halde e, Müslümanlığı benimseyince e, insanlar nazarında kıymetinin azalacağını düşünmesi ya da bazı menfaatlerden olacağını düşünerek inatçı bir şekilde e, e, ne yapmak dile dile e, hakkı inkar etmek. Ehli sünnete göre Ebu Talib'in küfrü bu cinstendi. İslam'ın doğru bir din, peygamberin hak bir peygamber olduğunu fikren kabul ettiği, kalbiyle de bunu tasdiklediği halde Müslümanlığını itiraf etmek, küfürden uzaklaştığını ilan etmeyi kendi itibarı açısından doğru görmemişti. Kafirlerin nazarında küçük duruma düşeceğini, e, değerlendirmişti. ehl Sünnet böyle değerlendirir ve Ebu Talib'in mümin olmadığını bu endişelerle e, inadi bir küfre sahip olduğunu e, düşünür. Dördüncü bir küfür çe çeşidi vardır. Bu da küfrü nifak e, dediğimiz e, şekildir. İnanılması gereken şeyleri dille ikrar ettiği halde kalben tüm e, akli yetenekleriyle e, tasdik eden e, iç azasıyla tasdik etmemek, benimsememek yani dille mümin olduğunu iman ettiğini söylemek ama kalben e, gerçek anlamıyla iman etmemek münafıklara has bir e, küfürdür ki e, buna küfrün ifak denilir dolayısıyla münafıklar da bu anlamda kafirdirler hakkı örten imanın zıttı olarak ebedi cehennemlik olan insanlardır. Beşinci bir küfür şekli vardır ki günümüzde en yaygın küfür çeşidi budur o da cehaletle, cahillikten dolayı ortaya çıkmış küfür şeklidir ki küfrü cehli denilir. İnsanın iman ettiği halde cehalet sebebiyle dini diniyeden olan şeyleri inkar etmesi, yani her müminin e, bilmesi gereken, inanması gereken esasları bilmediğinden dolayı inkar ederek e, küfre düşmesidir. Söz gelimi bazı insanlar, ee, yani ben cinlere inanmıyorum, benim aklım cinlerin varlığını kabul etmiyor diyebiliyor. Bunu diyen insanlar aynı zamanda Müslüman olduğunu e, ilan ediyor. Ya da bazı insanlar yahu e, kadınların başörtmesine ne gerek var? E, bu devirde ille de insan e, böyle tesettür içinde mi, bu kadar örtülü biçimde mi yaşamak zorundadır? Diyerek Allah'ın başörtüsü ve tesettür emrini belirtiyor bilmediğinden dolayı mümkün ki inkar ediyor. Ya da faizin haram olmadığını e, böyle bir haramı bilmediğinden dolayı inkar etmiş, bunu savunmuş olabiliyor. Buna benzeyen daha e, bilinçsiz olarak, e, yanlış bilginin kurbanı olarak nice e, zaruratı diniye dediğimiz, dinin, dinin esaslarından bazılarını reddeden, inkar eden insanlar olabiliyor. İşte bunlar küfrü cehli dediğimiz e, durumdur ve bu konuda e, zarurat diniye konusunda bilmemek mazeret kabul edilmez sevgili dinleyiciler. Belki teferruatla ilgili ayrıntılarla ilgili bilmemek belki çağımızda mazeret olabilir ama dinin temel esaslarıyla, itikat esaslarının ana hususlarıyla, zarurati diniye diniyeyle namazın farz olması, orucun farz olması, tesettürün ve farz olması, işte zinanın içkinin haram olması gibi hususları e, bilmemek e, e, mazeret değildir. E, bilmediğinden dolayı bunları inkar eden de küfrü cehli dediğimiz e, bir küfre e, düşmüş olurlar. Rabbimiz bilerek veya bilmeyerek tüm küfür, şirk gibi e, isyan e, anlayışından e, bizi uzaklaştırsın. Küfre düşmeyi, cehenneme düşmek gibi en feci bir zillete, rezilliğe, azaba çarpılmak gibi kabul eden dolayısıyla bütün e, gücümüzle küfürden ve şirkten uzaklaşan insanlar eylesin e, iman lezzetini tadıp e, bütün bedellerini ödeyerek hakiki bir mümin olarak yaşatsın. E, konunun e, e, tamamlanmasını inşallah haftaya bırakıyorum. E, hepiniz e, hayırla güzelliklerle kalın. Sevgili dinleyicilerim.